Evet, birazdan bir konuğumuz olacak. Daha doğrusu yaptığımız bir söyleşiyi bir ay kadar sonra ancak çevirip koyabiliyoruz. Grant Dink'in anısına düzenlenen Uluslararası Konferanslar dizisinde bu sene konuşmacı olarak İstanbul'da bulunan Noam Chomsky konuşmasından önce bir gazeteciler grubuyla ve yazarlar grubuyla bir, bir saatlik bir toplantıda bulunmuştu. O sırada da biz de bu çağın en önemli düşünürlerinden biri, belki de birincisi sayılan <gülüyor> dil bilimci, aktivist ve siyasal felsefeci Noam Chomsky'e e, birkaç soru yöneltme fırsatı bulmuştuk. Şimdi onu e, arkadaşımız Nur Deriş Otoman'ın çevirisiyle ...size birazdan sunacağız. Evet Açık Radyo burası 94.9... ...onun Açık Gazete programı... ...ve biraz önce de size söylediğimiz gibi... ...bir konuğumuz var... ...Profesör Noam Chomsky... ...kendisiyle yaklaşık bir ay önce yaptığımız bir söyleşinin... ...kaydını şimdi onunla yayınlıyoruz. Welcome. Hoş geldiniz Profesör Chomsky. Aramızda bulunmanızdan çok mutluyuz. Sizinle tam 10 yıl önce görüşme yapma fırsatı bulma mutluluğuna ilişmiştim. Evet neredeyse tamı tamına 10 yıl önce İstanbul'da bir oteldeydim. Açık radyo için bir görüşme yapmıştım sizinle. It's called Open Radio yeah here in Turkey and uh, I would really ask you the the evet, very same question 10 yıl önce sordum soruyu tekrar aynen 10, sormak isterim. He doesn't remember. I'm sure he does. that. It's very çok kısa bir soruydu aslında. Sizce dünya nereye gidiyor? Where is the world heading? Çok basit bir soruymuş gerçekten diyor Profesör Chomsky. <gülüyor> Bu soruyu iki açıdan ele almanızı rica edeceğim. A. Dünya küresel iklim krizi açısından nereye gidiyor ve B. Dünya küresel ortak varlığımız açısından nereye gidiyor? Bu dehşet verici bir durum. Yani Merih gezegeninde bir gözlemci dünyaya bakıyor olsaydı bunlar akıllarını kaçırmışlar diye düşünürdü. Dünyanın çok vahim bir çevre felaketine doğru yol aldığına dair artık hiçbir şüphe yok. Aslında bunun bazı emarelerini de görüyoruz. Basına bakacak olursanız, Amerikan basınına, tabii Türk basınına da, olayda tartışmada sanki iki taraf varmış gibi söylüyor. Bir yanda bunun ciddi bir kriz olduğunu söyleyenler var. Öbür yanda da bunu inkar edenler var. Başkanlık seçim kampanyasındaki tartışmalara bakarsanız Obama'nın ılımlı bir tavrı var. Bir şeyler yapalım diyor ama yaptığı önerilere bakarsanız aslında daha fazla fosil yakıt üretmeliyiz diyerek daha beter hale getirelim demeye getiriyordu aslında. Romney'nin tavrı ise kimse pek ne olduğunu bilmiyor, daha fazla araştırmaya gerek var deyip Hiçbir şey yapmama tabi ortaya koyuyordu. Aslında bilim camiasına bakacak olursanız eminim sizin de bildiğiniz gibi bilim yüzde %95'i bunun çok ciddi bir kriz olduğu görüşünde. Sadece birkaç bilimci kesin olarak bilmiyoruz diyor. Çok çok daha büyük sayıda bilim insanı bu konsensüsü ziyadesiyle muhafazakar buldukları için reddediyor. Yani çok daha vahim olduğunu söyleyerek. Mesela MIT'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde bir bilim insanı ekibi var. Bunlar iklim üzerine uzmanlaşmışlar ve IPCC'nin yani hükümetler arası iklim değişikliği grubunun e, hani şu Birleşmiş Milletler'in uluslararası analiz komitesini bilirsiniz. ...her seferinde reddettiler MIT'de bunu. Çünkü bunun fazla muhafazakar sorunlar, e, çözüm getirdiğini söylüyorlar. Ve MIT'dekiler her seferinde de haklı çıktılar. Yani bilgisayar modellerinin çok daha ötesinde ölümcül sonuçları olacağını söylüyorlar. Daha birkaç hafta önce, geçen yazın sonunda... ...Kuzey Kutlu'ndaki buzların erimesinin ölçeğiyle ilgili bir inceleme yayınlandı. Bu erimenin bilgisayar modellerinden çıkan projeksiyonların çok ötesinde bir boyutta olduğu anlaşıldı. Nitekim daha eleştirel bakan bilim insanlarının mesela MIT ekibinin öngördüğü de buydu. Bu modeller yeterince ciddi değil dediler. Bu durum vahim bazı sonuçlara yol açıyor. Biz dizi doğrusal olmayan etkiye, üstel geometrik sonuçlara yani patlama gibi gelişen sonuçlara dediler. Yani şu kuzey kutbundaki buz çok fazla erirse yeterince yansıtıcı yüzeyi, beyaz yüzeyi kalmıyor. ...karanlık alanlar çoğalıyor, bunun sonucunda daha fazla güneş ışığını emiliyor, daha hızlı bir ısınma oluyor... ...ve bu adeta bir çığ etkisi yaratarak büyüyor ve kontrol edilmez hale geliyor. Bunun böyle olduğu defalarca kanıtlandı. Peki biz ne yapıyoruz? Aslında ilginçtir. Bu konuda bir şeyler yapan çok az sayıdaki ülkeler, halkının çoğunluğu yerlilerden oluşan ülkeler. Bütün dünyada bir şeyler yapılması gerektiğini düşünen halklar... ...nüfusunun çoğunluğu yerlilerden oluşan halklar. Mesela Bolivya'da, Güney Amerika'nın en yoksul ülkesinde aslında nüfusun çoğunluğu yerlilerden oluşuyor... ...ve daha şimdiden anayasalarında toprak ananın hakları diye adlandırdıkları bir takım maddeler var. Yani sadece insan hakları değil, doğanın, tabiatın da hakları var. Şimdi Batılılar bununla alay ediyor ama Bolivyalılar haklı. Mesela Ekvatorda büyük bir yerli nüfusun olduğu bu ülkede şimdi zengin ülkeleri Amerika'yı ve Avrupa'yı, OECD ülkeleri petrolü topraktan çıkarmadıkları için kendilerine kaynak versinler diye ikna etmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz onlarda petrol bol ama kendi kalkınmaları için ihtiyaçları olduğu halde petrolün yer altında kalmasını tercih ediyorlar. Ama tabi bunu yapabilmek için kaynağa ihtiyaçları var. Geçenlerde Avustralya'daydım. Orada aborijinlerden, yerlilerden oluşan çok güçlü bir madencilik karşılığı topluluk var. Bunlar İngiliz yerleşmecilerin yok etmeyi başaramadığı, oraya buraya dağılmış bir aborijin topluluğu. Çok fazla sayılmazlar ama... Azım sanacak sayıda da değiller. Aynı şey Kolombiya'da da oluyor. Ben Güney Kolombiya'da yoksul çiftçi topluluklarıyla, campesinolarla, yerli halkla, Afrika kökenli Kolombiyalılarla çalışıyorum. Onlar da var güçleriyle madencilik yapılmasın diye mücadele ediyor. Çünkü bu her şeyden önce çevreye zarar veriyor. tabi hayatlarını da mahvediyor. Ayrıca tahrip edici, yok edici zehirli maddelerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Öte yandan zengin ülkelere baktığımızda mesela dünyanın en zengin ülkesi Amerika Birleşik Devletleri esas olarak hiçbir şey yapmıyor. Hatta birçok bakımdan geriye gidiyor. Bundan 40 yıl önce Richard Nixon döneminde Çevre koruma tedbirleri çıkarılmıştı. Bunlar bir bir ortadan kaldırıldı. Yapılan çok az birkaç şey var. Mesela petrol kullanan araçların kat ettikleri kilometre sayısını azaltmalarını öngören gittikçe daha fazla yaptırım var. Ama bütün bunlar palyatif, yüzeysel tedbirler. Kanserin üzerini yara bandıyla kapatmak gibi. Özetle insan türü şu efsanevi leminglere benziyor. Özetle insan türü şu efsanevi leminglere benziyor. Hani hep birlikte uçurumun kenarına yürüyüp kendini aşağı atan kutup sıçanları gibi. Hani çok da uzak bir gelecek değil bu. Tabii illa şu tarihte olacak diyemeyiz ama bir kuşak sonra bile olabilir. Uluslararası kuruluşlar bu konuda sürekli uyarıda bulunuyorlar. Bu alanda çalışan bilim insanları da yıllardır bunu söyleyip duruyor. Yani öyle bir noktaya gelmek üzereyiz ki iki derecelik bir ısı artışı bizi geri dönülmez bir yere getirecek. Bu noktaya iyice yaklaştık. Zengin ülkeler ne yapıyor peki? Fosil yakıt tüketimlerini artırmaya bakıyorlar. Mesela Amerikan basınında, uluslararası finans basınında da, mesela Financial Times gibi ciddi gazetelerde de yeni teknolojiler sayesinde çok daha derindeki fosil yakıtlara ulaşılabileceği, bu sayede önümüzdeki yüzyıl boyunca mesela Orta Doğu gibi bölgelere bağımlı olmaktan kurtulmanın mümkün olacağını müjdeleyen yazılara rastlıyorsunuz. E peki yüzyıl sonra ne olacak diye kimse sormuyor. Evet, gerçekten ortada çok zor ve çok tehlikeli bir sorun var ve bu konuda hiçbir şey yapılmıyor. Aslında çok büyük iki, iki sorun var. Biri bu, diğeri de nükleer savaş. Bunların gölgesi hep üzerimizde. Şimdiye kadar bundan kaçınmayı başarmamız bir mucize. Hiçbir şey yapıldığı yok. Her iki sorun da gittikçe daha vahim hale geliyor. İklim krizi açısından bir şeylerin yapılıp yapılmayacağı da meçhul. Sınırı aşmış olabiliriz artık. Ama ne kadar çok oyalanırsak sorunun da o kadar zorlaşacağı çok açık. Nükleer savaşı açısından yapılabilecek şeyler var ama bunlar da yapılmıyor. Hatta birçok açıdan durum daha da vahimleşiyor. Türkiye bu belli başlı sorunların da çok uzağında değil. Çünkü siz de Orta Doğu'dasınız. Dürüst bir öngörüde bulunmak gerekirse bir intihar yarışına girmiş olduğumuz söylenebilir. Sanırım 20 yıl önce yayınlanmıştı. 20 yıl kadar önce Ernst Mayer'ın çok ilginç bir makalesi çıktı. Mayer evrimsel, evrim biyolojisinin en saygıdeğer temsilcilerinden biriydi. Öldüğünde 100 küsur yaşındaydı. Carl Sagan'la gezegen dışında hayat var mı konusunda bir tartışmaya girmişti. Bir astrofizikçi olan Sagan bunun kuvvetle muhtemel olduğunu öne sürüyordu. Ona göre yeryüzü gibi o kadar çok gezegen vardı ki uzayda, yeryüzünde olup biten ne varsa başka yerlerde de görülebilirdi, olabilirdi. Biyoloji açısından yorumlayan bir biyolog olan Myers'a bunun hiç de o kadar muhtemel olmadığı görüşünü savunuyordu. Bunun için gösterdiği sebepler de son derece uygundu, ilginçti ve sizin sorduğunuz soru açısından da Oldukça anlamlıydı. Bakın diyordu, hayata ilişkin elimizde yalnızca bir örnek var, o da buradaki, yeryüzündeki hayat. Bütün kainatta başka bir örneğe rastlamadık. Dolayısıyla biz de bildiğimiz şeye bakalım. Sanırım yaklaşık 50 milyar canlı türü olduğunu ve biyolojik başarı diye adlandırılabilecek bir kavram olduğunu söylemişti. Evet basit bir kavram. Şöyle diyor, bir türün biyolojik olarak başarılı sayılabilmesi için o türden hala ortalıkta çok sayıda numune var mı diye bakmak lazım diyordu. Eğer başarılı türlere bakacak olursanız en başarılı türler bakteriler gibi hızlı mutasyona uğrayabilenler, bir de hamam böcekleri gibi, kın kanatlı böcekler gibi kendilerine sabit bir ekolojik niş yer bulan. Bunların durumu gayet iyi ve muhtemelen de sağ kalmayı başarırlar diyor Mayer. Ama zeka ölçeği diye ni nitelendirdiğimiz şeylere, şeyde yukarılara üst basamaklara doğru çıktıkça sayılar da gittikçe azalıyor. E primatlara geldiğinizde çok az sayıda olduklarını görüyorsunuz. Aslında <gülüyor> ardında birkaç tane başıboş dolaşan benzer yaratık bırakan tek bir primat türü var. O da biziz. Bu da çok yakın zamanda oluyor. Yani evrim açısından bakıldığında <gülüyor> son 10 bin yılın hadisesi bu. Hiçbir şey değil. Ama ondan önce de insanlar başıboş dolaşan avcı toplayıcı topluluklardı. Yani şunu anlatmaya çalışıyordum Mayer. Bu veriler zeka ölçeğinde yukarı çıktıkça türün başarısının da azaldığına işaret ediyor. Dolayısıyla onun açısından, mayrın açısından zeka bir çeşit ölümcül mutasyondu. Bence biz de bunu ispatlamaya çalışmak gibi bir işe giriştik. Evet, bu ölümcül bir mutasyon ve bizler kendimizle birlikte muhtemelen ...her şeyi yok you etmeye just, uğraşıyor. In, in Geçenlerde verdiğiniz bir mülakatta... This, ...Carta de Foresta diye bir şeyden foresta, söz ettiniz. Aslında bu... ...Magna Carta ile aynı dönemde ortaya çıkmış. The, Bunun bir orman şartı Agna olduğunu söylediniz. You forest, of the oh, Evet, o Magna Carta'nın bir bölümüydü. Magna Carta iki bölümden oluşuyordu. Özgürlükler şartı sözleşmesi ve Ortak Varlıklar Şartı sözleşmesi. Bu ikincisine Carta de Forresta da deniyordu ama aslında Ortak Varlıklar Şartı yani sözleşmesiydi. Evet. Günümüzde they, they, they, bu neredeyse tamamen totally yok edilmiş durumda. How bu nasıl oldu? <gülüyor> bu yaklaşık 300 yıl kadar önce oldu. Bunun adı da Kapital. <gülüyor> <gülüyor> nasıl oldu derseniz, İngiltere'de 17. yüzyıla gelindiğinde. Aslında 16. yüzyıl boyunca da iyice gelişmişti ya. The commons denilen yani ortak varlıklar denilen şey herkesin sahip olduğu ortak varlıklar. İnsanlar bu sayede geçimlerini sağlıyordu. Ama kapitalizm yavaş yavaş geliştikçe her şey özelleştirmeye başladı. Bu da... Ortak That's varlıklara son verilmesi, and tek tek zenginlerin business. önüne geçmesi That's ve geri kalan herkesin de serf durumuna düşmesi demektir. Buna um, da kapitalizm deniyor biliyorsunuz. The, the chart, bu büyük çatışmalara yol açtı. Mesela İngiltere'de Enclosure Movement denen bu büyük çatışmalara yol açtı. Mesela İngiltere'de Enclosure Movement denen yani arazilerin çitle çevrilmesine karşı bir hareket oluştu. Ama 17. yüzyıla gelindiğinde de iş bitmiş. Orman şartı da, orman sözleşmesi de unutulup gitmişti. Kimse de bundan bahsetmiyor. Hiç kimsenin bundan haberi yok. Kimin suç tarihinden yeah. haberi var ki? Başka insanların işledikleri this suçları amazing, I mean... bazen ama bu konuda bildiğimiz uh, bir şey yok. Ama bu çok <gülüyor> hayret verici bir şey. <gülüyor> evet öyle. Ve sizin ilk <gülüyor> sorduğunuz soruyla da çok ilgisi var. Çünkü yok ettiğimiz şey tam da bu ortak varlık işte. Size daha önce bahsetmiştim. Güney Kolombiya'da birlikte çalıştığım insan. <gülüyor> Bunlar kendi topraklarını, ormanlarını, dağlarını vesaire hepsini korumaya çalışıyorlar. Ama devlet de zengin şirketlerde bunları onların elinden almaya çalışıyor. Böylece altın madenciliği yapacaklar ve biliyorsunuz bu tamamen yok edici bir iş. Ya da petrol vesaire çıkarmak için madencilik yapmak istiyorlar. İşte bu tas tamam orman şartının, orman sözleşmesinin Yok edilmesi demek well, for... e, Profesör Chomsky Çok teşekkür ederiz Evet geçen ay Hrant Dink uluslararası Anma konuşmaları Kapsamında Türkiye'ye gelen Noam Chomsky ile Yaptığımız mülakatta Burada kısa mülakatta Burada sona eriyor Bu konuda çevir, Bunun Türkçe'ye çevrilmesinde Bize yardımcı olan Nur Deriş Otoman'a da çok teşekkür ederiz.